Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere, ''Size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz.'' derler.